Merhaba, bu haftaki bir kitap, bir filmde günümüz İngiliz Edebiyatı'nın önemli yazarlarından Ian McEwan'ın romanı Enduring Love, Dayanılmaz Aşk ile devam ediyoruz. Kitap dilimize sonsuz aşk olarak çevrildi ve aynı adla sinemalarda gösterildi. Yönetmen ise Notting Hill ve Changing Lens filmleriyle hatırlayacağınız Roger Mischel. Yazar McEwan, Çağdaş edebiyatın kara büyücüsü olarak nitelendiriliyor. Zira eserlerin hemen hemen hepsinde şiddet, cinsel sapkınlık ve paranoya dolu öğeler var. Sonsuz aşk da bunlardan istisna değil. Eser son derece sakin bir anda beklenmedik bir olayla başlıyor. Kontrolden çıkmış bir balondaki küçük çocuğu kurtarmak için çırpınan dört kişinin çabaları. Aslında bunlar bir çırpıda okunan sayfalar ee, ancak oyuncuların yüz ifadeleri şimdi dinleyeceğimiz dingin müzikle trajik olayın kabullenilmesi adeta trajik olaya bir boyun eğme var. Evet, e, zannederim bir eserdeki yemek bölümlerinin hayal edilmesi okuyucu için oldukça güçtür e, ve belki de gereksiz bir çabadır. Ama bazı filmlerde öyle sahnelere rastlanır ki e, seyrederken kendinizi aç kurt gibi hissedersiniz. İşte Sonsuz Aşk'ta da e, böyle iki sahne var. Bir tanesi kazanın arkasından, e, diğeri de Joe'nun doğum gününde yenen yemekler. Bu arada e, yeri gelmişken Akis Yayın Evi'nden Aşkın Yemekleri Romantik Filmlerdeki Özel Yemek Tarifleri kitabından da sizi haberdar etmek istiyorum. E, filmde e, Ced'in Joe'ya olan duygularını açıkladığı mektuplardan haliyle haberdar olamıyoruz. Ancak e, gördüğü bu sıra dışı ilgi ve kazanın neden olduğu kara basanlar kitapta yavaş ilerlese de e, izlerken aynı sıkıntı yaşanmıyor. Dinleyelim. Jed'in coya olan tutkusunu daha iyi anlamak için kitabın sonunda yer alan eklerden bahsetmekte yarar görüyorum. Bu açıklamalara göre Jed çocukluğundan itibaren yalnız bir hayat sürer. Yaptığı iki evlilikte yıkılır, ailesinden miras kalınca öğrenimini gördüğü İngilizce öğretmenliğinde bırakır. Dinsel inançlarını koyulaştırdığı toplumdan soyut bir yaşam sürmeye başlar. İşte böyle yalnız başına yaptığı gezintilerin birinde karşılaştığı balon kazasını Tanrı'nın bir işareti olarak algılar. Orada göz göze geldiği Joe'nun kendisine aşık olduğu sanrısına kapılır ve buna fazlasıyla da cevap vermeye çalışır. Daha sonra kendi kafasında bir ilişki kurgular ve mektup yağmurları kapı önünde beklemeler ile dinsel öğeler taşıyan bir saplantının kurbanı olur. Belirtmekte yarar var ki Sonsuz Aşk yazarın sinemaya uyarlanan tek eseri değil. İlk kitabı olan İlk Aşk son törenler ile yabancı kucakta beyaz perdede yer alanlar arasında. Sonunda biz de esere sadık kalalım diye düşünüyorum ve yemyeşil manzaradaki müzikle bitirelim.